Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Geçen hafta ticaret konusunu e, biraz gündeme getirmiş ve e, önümüzdeki hafta devam eder istemiştim. E, o sözüm üzere e, ekonomiyle, ticaretle, parayla, dünya ve dünye ile alakalı e, bazı konuları gündeme getirmeye çalışacağım inşallah. Evet. İslam orta yoldur, dengedir hemen her konuda. İfrat ve tefritten yani her türlü aşırılıktan uzaktır. Vasat ümmet, orta ümmet oluşturmayı hedefler. Ee, ekonomi konusunda iki aşırılık vardır. Birisi kimsenin mal sahibi olamayacağı öteki de herkesin her türlü her şeyi alıp satabileceği şeklinde ifade edilebilir. Birincisini sosyalizm, sosyalizm veya komünizm dediğimiz ideolojiler sahiplenir. İkincisini de kapitalizm ve materyalizm dediğimiz ideolojiler sahiplenir. Yani benzetme meşhurdur. O benzetmeden yola çıkarsak. E, suyun dondurulmuş şeklidir sosyalizmde, komünizmde uygulanan. E, yani hürriyetler, mal-mülk edinme özellikleri dondurulur. E, sıkı, baskı e, bir e, anlayışla değerlendirilir. Yani mülk konusunda e, kişi çalıştığı halde, mülkün sahibi olamayıp tümüyle mülkün devlete devleti yöneten kadroya kullanım hakkı verilir. Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın zengin olamaz. İhtiyaçlarını devlet karşılar. sosyalizmde öyle. Kapitalizmde de kişi neyi satarsa satsın. Yani burada ahlaki ve dini kurallar hiçbir fonksiyon icra etmez. Vergisini vermek kaydıyla kişi istediği her şeyi alıp satabilir. Ve kazancı da kendinindir. Mülk şahıslarındır. İslam'da ise ne devletin ne de kişinin şahsının malı kabul edilir. Mülk Allah'a aittir paradında da, zenginliğin de, malın da, mülkün de sahibi sadece Allah'tır. Kullar emanetçidir. O yüzden bizim paramızı nereye kullanacağımızı da Allah belirler. Mesela israfı haram kılar ama bir taraftan da cömertliği teşvik eder. İsraf ve cömertlik konusunda çok kısa bir ölçü vereyim. Allah yolunda kişi bütün malını sarf etse bu israf olmaz. Bütün varını yokunu, her şeyini Allah için, Allah rızası için birilerine veya bir yapıya, bir cemaate bağışlamış olsa kişi bu sadakadır, cömertliktir ama israf değildir. Ama Allah yolunun dışında, e, harcamasak da olabilecek herhangi bir yere beş kuruşunu bile versek işi, o israftır. E, haramlara yardım etmek veya hiç insanlara kendisine faydası olmayacak şekilde parayı çarçur etmek, az da olsa bu para Allah'ın haram kıldığı bir israf ortaya çıkar sadakalar kişiye dünyada bile Allah'ın rahmetini belalardan uzaklaşmayı hayatın ömrün bereketini verdiği ahirette de bitmez tükenmez ödüller verildiği gibi kişinin gönlüne de bir huzur bir rahatlık oluşur israfta ise, tam tersine kişi Allah'a yaklaşmaz, şeytanların dostları olur. Kur'an'ın ifadesiyle innel mübezzirine kânu ihvâneşşşeyâtîn saçıp savuranlar, israfçılar şeytanın kardeşleridir. Şeytanla akraba olmuşlardır. Kanka olmuşlardır. Arkadaş, kardeş Kuran kardeş diyor. Evet. Şeytan çünkü mülkün sanki sahibi sanki Allah değilmiş gibi gösterir. Sen kazandın sen harca şeklinde yaklaşır insana. Evet. İşte Karun'un da sapma noktası buydu. Bendeki bir bilgi sayesinde bu mal mülk bana verildi diyordu. Yani kendi kafasının çalışmasıyla mülke sahip olduğunu düşünüyordu. Yani nice kafası çalışan insanlar vardır ki fakirdir. Nice ahmak sayılabilecek insanlar çok daha zengin olabilir. Bunlar kafa çalışmadırma ile alakası hiç olmayan demeyelim ama yüzde yüz olan konular değildir. Allah'ın takdiri dediğimiz, nasip dediğimiz hususlardır. Evet, zaten insan dünyaya tümüyle dalsa ne olacak? Yiyebileceği miktar bellidir, giyeceği elbiseler bellidir. Onun dışında da bir ev ve eş meselesi vardır. Orada da sınırlar bellidir. Ama sanki hiç doymayacakmış gibi aşırı birleşen insanlarımız var. Dünya malı mülkü onun bir bineği olma durumunda değil. Onun kafasında ve gönlünde yer ederek onu yönlendiren, kullanan uçurumlara sürükleyen bir ütopya bir düşünce yumağı bir hayal merkezi gibi bir durum arz eder. Her şeyi parayla bağlantılı değerlendirir. Evet. İşte buradan dünyevileşmenin nefsimizin hevasına cazip gelmesi ve hepimizin belirli oranda dünyevileştiğimizi ifade edebiliriz. Yani şikayet ettiğimiz e, dünyevi maldan mahrum olmayla alakalı problemlerin sahabe belki on katını çekiyordu. En fakirimizden çok daha fakir yaşıyordu sahabenin ortalaması. Evet. evet. Ama onlar hiç dünyevileşmediler. E, Kur'an'la haşır neşir oldular birbirlerine güzel örnekliği teşvik ettiler. Evet. Dünyevileşmenin panzehiri uhrevileşmek değildir. Dünyevileşmeyelim de uhrevileşelim. Bu kavram ıı, doğru değildir. Dünyevileşmenin ıı, ıı, zıttı zıt dünyaya lazım olduğu kadar ahirette de bizi bize, bize ihtiyacımız olacak kadar değer vermektir. Yani dünyadan nasibimizi unutmamak ama ahireti önceliklemek. Ee, değer açısından ee, yani dünya ve ahiret güzelliğini beraber istemektir. İdeal olanı. Rabbena atina fid dunya ve fil ahireti hasene diye yaptığımız namazları bitirirken otururken otur, okuduğumuz dualar. Daha doğrusu ayet-i kerime. Evet. Geçen haftada biraz belirttim. Faiz konusu gittikçe kapanmayan bir yaraya dönüştü. Yani nice insanlar dünyada iflas ederken ahirette de iflas edecek gibi bir tavırla faiz yasanı yasak olarak, haram olarak bile görmeyen veya bazı fetvalar ışığında ki o fetvaların ilmiliği tartışılmalıdır. Rahat araba veya ev için kredi alabilen insanlarımız var. Evet. Caiz olduğu düşüncesiyle Tövbe de etmiyor. Dolayısıyla büyük günahlarla beraber ahirete irtial ediyor. Şeytan insanın bir günah işlemesiyle mutlu olmaz. Ee, yani çok bir başarı kaydettiğini düşünmez şeytan. Sıradan bir günah işliyor. Tövbe eder, silinir, gider. Ee, her insan hata yapar. Allah da bir kimsenin bir e, cezası için bir hata yapmasını beklemiyor. Şeytanın esas istediği kişiyi kafir yapmaktır. Dinden, imandan çıkartmaktır. O da böyle hele büyük günah dediğimiz faiz gibi, içki gibi, tesettür gibi, konularda bir haram işleyen kimse şeytan onu ne yapar? Dinden çıkartmaya bir fırsat olarak değerlendirir. Evet. Yani her mekruh bir harama kapı açar. Her haram büyük bir günaha kapı açar. Her büyük günah da şirke, küfre bir kapı açar. O yüzden basit bile olsa tavsiyeleri hoş, hor görmemek, önemsemek, yasakları da ciddiye alıp yasakları o Allah'ın hududuna cayet etmek gerekir. Evet. İşte faiz alır söz gelin bir insan. Ya bu faiz faiz değil ki zaten. Kar payı yok zarar payı diye değerlendirir. Veya bankadan bile almış olsa ev için araba için caiz görüyor ulema diyebilir. Allah'ın kesin olarak şiddetli bir şekilde yasak kıldığı faizi e, helalmiş gibi kabul eder. İşte şeytanın da aradığı budur zaten. E, harama helal dedirttirmek. E, helal deyince Allah'ın hükmünü kabul etmemiş olacak bir. İkincisi nasıl olsa helal olduğu için o işi yapmaya devam edecek ve tövbe de etmeyecek. Evet işte bir büyük günah işlerken veya açıkça haram olan bir hususu e, hayatımıza aktarırken küfre kadar bunun yolu olduğunu e, şeytanlığa ve gavurluğa adım attığımızı değerlendirmemiz icap ediyor. Evet. Üzerinde e, özel olarak durulabilecek bir konuda eee faizi halka sevdirmek, beğendirmek için oluşturulan, bir zamanlar finans kurumları denilen, şimdi katılım bankası şeklinde faaliyet gören müesseselerdir. Ee, özet olarak, geçen haftada belki bir iki cümle söylemişim, söylemiştim. Ee, finans kurumları e, normal bankalardan çok daha e, sert ifadeyle tavır almamız gereken bankadan daha fazla kaçınmamız icap eden daha zararlı yerlerdir. Evet. Banka bu işi dobra dobra yapar. Aldığına, sattığına faizler, der. Ötekisi münafıkça yapar. Evet. Yani içi başka, dışı başkadır. Fihliyatı başka. Gösterdiği davranış başkadır ve haşa Allah'a kandırmaya kalkar ee, o müesseseler yani faiz olan bir şeyi faiz değil diye evet detaya inmeyeceğim ee, yani bu konuda e, e, alimlerin bazı alimlerin fetvalarına bile güvenilmiyor vatandaşın veya bankacıların sözlerine ne kadar itimat edilebilir? Yani kapitalist sistemde zaten İslami bir müessese olmaz. Bankanın da zaten İslamisi olmaz. Karzahsen müessesesi olur. İslam o şekilde ne yapmış? Çözüm getirmiş. Bir ülkeye gitmiştim. Orada bir şehirde yüzden fazla Karzahsen kurumu olduğunu söylediler. yani Müslümanlar bankaya gitmiyor. Oraya para yatırıyor. Bir caminin küçük bir bölümünü ayırmışlar. Demir parmaklıklarla örmüşler. Kapısına da bir kilit vurmuşlar. İçinde bir iki tane defter ve kilitli kasalar var. Para kasalar. Caminin imamı ekstra bir ücret almadan o, oradaki karz-ı hasenleri idare ediyor. Devlet sübvanse ediyor. Normalde de gerek kalmıyor devletin herhangi bir yardımına. Müslümanlar işte ileride hacca giderim, ameliyat olurum, belki ev alırım filan diye para biriktiriyor. Sevap olsun diye camiye getiriyor, oraya koyuyor. Zaten garanti altında. İmam'a teslim ediyor. İstediği zaman alacak. Hem güven meselesi hallolmuş oluyor. Parasını nerede muhafaza edecek problemi. Efendim orada iki kişiye kredi veriyorlardı. Karzahsen'den borç para veriyorlardı benim gittiğim yerde. Bir evlenecek gençlere ee, ev, evlenme için, e, eşya almak için e, karşılıksız e, borç para veriyorlardı. Zannediyorum 15 senede ödemek kaydıyla. Yani çalışırken e, maaşının onda birini e, ayırıyor ve 15 senede ödeyebiliyor e, aldığı borcu. İkincisi de özel olarak iş yeri açmak isteyen e, Gençlere yine para veriyorlardı. Tabii imamın onayı lazım. E, o yüzden de camiye devam etmesi lazım. Kredi almak isteyenlerin. Cemaatten de iki kişi kefil oluyordu. Yani formalitesiz böyle masrafsız karza hasen kurumunu işletiyorlardı. E, banka yerine. Bunlar yapılamayacak şeyler değil. Tabii biraz e, cemaatleşmeyi veya devletleşmeyi gerektiriyor. Evet. Allah haseni ne yapıyor? Allah'a verilen bir borç gibi çok faziletli olarak değerlendiriyor. E, faizi de dünyada bile cezası olan e, Allah ve Resulü ile savaşılacak kadar feci bir e, uğraşı olarak ele alıyor. Evet. Onun için bankalardan imkan nispetinde şiddetle kaçınmalıyız. Yani bankanın olduğu caddeden bile geçmemeye gayret edelim. Aslında bu bir mecazi ifade de değildir. Peygamberimiz bir savaşa giderken Semut kavminin helak olduğu yerden geçiyorlar. Asabına burada eğlenmeyin, çabuk geçin. Çünkü Allah'ın gazabı gelmiş buraya bir zamanlar ve e, oradan etkilenebilirsiniz. E, diyor. Oradan bir şey yiyip içilmesini bile yasaklıyor. Evet. Dolayısıyla e, Allah'ın gazap ettiği mekanlardır. E, oralara rahmet inmesi değil, başka azabın inmesi söz konusudur. E, yani huzursuzluklarımızın, psikolojik rahatsızlıklarımızın, bereketsizliğimizin kaynağında e, haramlara karşı titiz olmayışımız Allah'a isyan edilen yerlerde rahatça e, bulunabilmemiz e, işte e, bankadan veya onun gibi müesseselerden tam sakınmayışımız gibi e, hususlar da geliyor evet manevi hayatımıza mutlaka etki ediyor bütün bunlar nasıl bankaya yatırılan veya bankadan alınan paranın bereketi gidiyor ve Allah o parayı mahvediyorsa insan sağlığı, psikolojisi vesairesi de haramlardan etkileniyor böyle. Onun için fıtratımıza uygun şekilde fıtratımızı vahiy ile buluşturarak Allah'ın razı olacağı ortamlarda razı olacağı davranışlarda bulunmamız hem ruh sağlığımız hem beden sağlığımız hem de insanca izzet içerisinde yaşamamız açısından önemli. Evet. Karun gibi malımızla övünmek efendim para imtihanını kaybetmek yerine Karun olmak gibi özelliği bir tarafa bırakarak Harun gibi vahyin istikametinde yol almamız en doğrusudur. Paranın kulu olmak dünyada bile zelil olmak demektir. Bunun itikadi alana taşınan problemleri de söz konusu. Evet. O yüzden paralanmaktan korkalım biraz paralanmaktan param parça paralanmaktan param param paralanmak mı derler? Evet. Cebimizde olursa tamam da gönlümüzde olursa iş felakete dönüştürüyor. Hani dünyayı bir gemiye benzetirsek geminin denizde yüzmesi gayet doğal. Ama suyu içine alırsa gemi, geminin helakı oluyor. İşte parayı, dünyayı da o şekilde düşünmek lazım. Gönlümüze alırsak bizim helakımıza sebep oluyor. Ama üstünde yüzersek, onu ayağımızın altına alabilirsek, geminin altında olduğu gibi su istifade edilebilir. Tabi helaldan kazanmak, helal yere sarf etmek, israf gibi hususlardan kaçınmak şartıyla. Rabbim Müslümanca yaşatsın. Dünyevileştirmesin hepimizi. Malın, mülkün, paranın kulu kölesi yapmasın hiçbirimizi. Faiz gibi büyük günahlardan şiddetle kaçınmayı, helal lokmayı az da olsa haramın çoğuna tercih etmeyi. Nasip eylesin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alem.